Fer taqi fi al khairi wa rqa'a fukah. Inna al 'aliya عنوان لأمجاد dersi. Üçüncü dersi ilim ve alimin tanımını yaptık. İlmin ve ilim ehlinin faziletine dair Kur'an'dan ayetler kaç delil zikrettik? Beş delil zikrettik. Bir tanesi Bakara suresinin 31 ila 33 ayetleriydi. İlmi vesilesiyle, ilmi sebebiyle melekler Allah subhanehu emriyle Adem aleyhisselama secde etmişti. İlim ve ilim ehli o kadar değerlidir ki Allah'ın daima Allah'ın huzurunda bulunan Allah'ın söz olarak Allah'ın önüne hiçbir şekilde geçmeyen melekleri devamlı Rabbini tesbih eden o melekler devamlı Rabbi büyükleyen, Rabbi tesbih eden, Rabbi zikreden o melekler dahi ilim ve ilim ehlinin karşısında ne yapıyordu? Kanatlarını eğerek eğiliyorlardı değil mi? Allah subhanehu ve teala onları o gün o ahlak üzere terbiye etti. Onlar ne zaman bir ilim talebesi görseler tevazuyla İlim talebesinin önünde eğiliyorlar idi. Siz bakmayın şimdi cahil cühelanın alimleri ağızlarına aldığına, alimler hakkında ileri geri konuştuğuna, alimlere hiç saygı göstermediğine siz bunlara bakmayın. Bunların saygısı da gerekli değil zaten. İlim ehlinin veya ilim talebesinin önünde melekler diz çökmüş, melekler kanat eğmiş durumdadır. Bu fazilet bize yeter diyor bu fazilet bize yeter diyor bu fazileti elde etmek için ilim tahsiline ne yapıyoruz bütün gücümüzle devam ediyoruz birinci delilimiz buydu ikinci delilimiz Nisa suresinin 113. ayetiydi Allah sana bu vahiy ile bilmediğini öğretti bu Allah'ın sana yönelik büyük bir faziletidir diyor Allah Teala değil mi Allah sana ilim öğretti Allah sana ne yaptı ilim öğretti bilmediklerini sen bu vahiy ile öğrendin Vaka ne? Fabulaya Aliye, yani azıma bu Allah'ın sana yönelik büyük bir faziletidir. Demek ki vahye müstenit olan ilmi tahsil etmek, kula Allah'ın verdiği bir fazilettir. Önümüzdeki derslerde, bugün ne günlerden? Cumartesi, Pazartesi günkü derste şunu söyleyeceğiz: İlmi Allah verir ve Allah hayırlı gördü kimseye verir. Men yuridillahu bhihi khairan yufaqihi fiddin Allah onda bir khairdiyse ona ilim verir diyeceğiz. İşte bu da ona benzer bir şey. Sonra üçüncü delimiz neydi hatırlayan var mı? Üçüncü o beşti. Üçüncü delimiz vakur Rabbizid ni ilmar deki Rabbim ilmimi artır. Eğer ilimden daha faziletli bir şey olsaydı Rabbimiz onu artırmamızı isterdi. Mal ilimden faziletli olsaydı Rabbimiz onu artırmamızı emrederdi artırmamızı istemeyi emrederdi veya bir başka şey daha faziletli olsaydı onun artırılmasını istememiz emir olunurdu. bize emredilen nedir Rabbim ilmimi artır Rabbim ilmi artır dördüncü delilimiz neydi Kef suresi 65-66 Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselamın kıssası idi değil mi biz bunu Bukhari derslerinde Kitabül İlim'de ilimde de gördük bu kıssayı Adamın teki İbn Abbas olması lazım. Ee, Hızır'ın Musa'sı İsrail oğrularına gönderilen Musa değildir diye itiraz edince bu konuyla ilgili uzun bir hadisi rivayet ediyordu İbn Abbas radıyallahu anhuma. Burada da bir peygamber ilmi sebebiyle kendisinden düşük olan bir kimseye tabi oluyor. Amaç nedir? İlim öğrenmektir. Hatta biz buradan ne dedik? İlim için seyahat etmek, ilim için memleketini terk etmek, sana bunu öğretecek birini bulduğun zaman ona doğru koşmak işte bu Musa Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'dan gelen bize bir ahlak idi dedik. Daha sonra ise al -Imran suresinin 18. ayetini zikrettik. İbn-i Rahimehullah burada birçok hikmet çıkartıyor bu ayetten. İşte onlardan bir tanesi Allah Subhane ve Tala kendi ismiyle beraber ilim ismini zikretti. Bu büyük bir fazilettir. Allah'la beraber zikrediliyorsun meleklerle beraber zikrediliyorsun la ilahe illallah hakkıyla şahitlik eden ancak avam değil ilim ehlidir diyor adaleti ayakta tutanlar kimlerdir ilim ehlidir diyor onlarca fazileti vardı bu ayete göre şimdi gelelim 6. delilimiz ilmin faziletine dair zümer suresinin 9. ayetidir kul hel yestebil lezine ya'lemune vellezine la ya'lemun de ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu burada istifham istifhamı inkaridir nedir istifami inkari yani soru soruyorsun ne yapıyorsun soru soruyorsun ama sorduğun sonra cevabı veriyorsun hiç böyle olur mu olmaz demektir Allah Allah ile beraber başka bir ilah var mı olabilir mi kesinlikle olamaz demektir bu İstifami inkari soru kalıbında geliyor ama orada amaç Allah ile beraber başka bir ilah var mı bir git bir bul manasında değil Anlaşıldı mı? Bu manada değil yani. istifam inkarı soru sormak kastedilmiyor. İşte burada kul hel la ya -ya la ya'lemun. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Hayır, kesinlikle değildir. Bilenler bilmeyenlerden nedir? Üstündür. Bu ayette bilenlerle bilmeyenlerin bir olmadığını ortaya olmadığını, bilenlerin daha faziletli olduğunu göstermesi açısından ilmin faziletine dair açık bir delildir. Gerçekten bu böyledir Hayatın her alanında böyledir Bilen bir insanla konuşmak inkarcı bile olsa Senin akideni senin dinin inkarcı bile olsa Bilen biriyle konuşmak Onun cahiliyle konuşmaktan daha evladır Mesela bir mürciyenin cahiline laf anlatamazsın ama Onun bileni konuşuyorsun o seni anlar Sana göre bir cevap verebilir Sana göre ne yapar bir, cevap verebilir. bir hadis inkarcısının bileniyle, alimiyle onun ilmini tahsil etmiş her ne kadar Müslüman olmasa da bir hadis inkarcısıyla konuşurken onun bileniyle konuşmak başkadır. Cahiliyle konuşmak başkadır. Etrafında bilen insanların olması bambaşkadır. Bilmeyen insanlar olması bambaşkadır. Cezaevinde adli mahkumlar genelde çok kitap okurlar. Çok aşırı kitap okurlar. Bazen yan komşundur işte mektuplaşırsın çok kitap okuduğu bellidir adam o kadar güzel yazar ve o adam o kadar güzel sohbet çıkar ki ortaya işte duvardan konuşursun veya ne bileyim mektuplaşarak konuşursun ama cahilin teki ise ne sen ona bir şey yazabilirsin ne o sana bir şey yazabilir yani okumak bilmek bilgi her zaman en büyük güçtür ve günümüzün çağın en büyük mutlak gücü bilgidir. Mutlak güç yani kayıtsız şarsız en büyük güç nedir? Şu an ne top ne tüfek ne maddi güç yani maddiyat da bilgiye bağlıdır. Maddiyat da bilgiye bağlıdır. Etrafında kaliteli kalabalığın olması da e, şeye bağlıdır bilgiye bağlıdır. Askeri güç de bilgiye bağlıdır. Zafer de bilgiye bağlıdır. Her şey bilgiye bağlıdır. Bu yüzden bilenlerle bilmeyenler hiçbir zaman bir olmayacaktır. Bilgi her zaman kendisini cehaletin üstündedir bilgi her zaman cehaleti ne, neresi nedir üstündedir bu her alanda böyledir her alanda böyledir işte bazen açık oturum seyrediyorsun bilen var bileni böyle dört gözle dinliyorsun mesela geçenlerde ben bu kuantum fiziği üzerine dünyanın evrenin yaratılması üzerine fizikçiler konuşuyor adamlar bu işi gerçekten iyi biliyor bir oturup dinliyorsun böyle zevkle dinliyorsun Adam Müslüman falan değil ama adamda ne var? Güç var, bilgi var. İşte bazen edebiyatçılar çıkıyor. Youtube'dan seyrediyorum. Edebiyatçılar kendi aralarında edebi bir meseleyi e, müzakere ediyorlar. 3-4 tane edebiyatçı alanlarının uzmanı ilgiyle seyrediyorsun. Böyle bir şey yani ilgiyle seyrediyorsun. Ama işte bugüne kadar ben oturup da bir maç yorumcusunun yani cehaletin üzerine kurulmuş bir bilgiyi hiç seyretmedim hiç dinlemeye gereksinimi bile duymadım bundan dolayı bilgi kardeşler her zaman yani burayı biraz geniş tuttum ben sadece şerii bilgi değil her türlü bilgi faydalı olan her bilgi mutlak anlamda bir güçtür yani bugün siz işte önümüzdeki aylarda bu şu anki programımızı bitirdiğiniz zaman Arapça öğreneceksiniz Arapçanın yanında bir İngilizce bilmek bir Almanca bilmek bir Fransızca bilmek bir güçtür bunlar nedir? Bilgi her zaman nedir? Her zaman güçtür. Anlaşıldı değil mi? Bundan dolayı bilenle bilmeyen hiçbir zaman bir olmaz. Bilen her zaman ondan faziletlidir. İbnü Kayim diyor ki Allah ilim eliyle diğerlerinin eşit olduğunu inkar etmiştir. Bak ne diyor? İnkar etmiştir. Nerede inkar etti? Ayette inkar var mı? Ayette inkar var mı? Oku bakalım Muzminü Suresinin ayetini. Hiç bilenlerle, bilmeyenlerle bilmeyenlerle bilmeyenler. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? İmni kayim ne diyor? Allah inkar etmiştir diyor bilenlerle bilmeyenler bir olmadığını söylemiş işte inkar burada lafızda yok lafızda belki görünmüyor ama buradaki soru inkar manası da gibi sorudur İmni kayim ondan inkar etti diyor evet tıpkı cennet ehliyle cehennem ehlinin bir olmadığını daha önceki ayetlerde söylediği gibi bir başka ayetimiz bununla ilgili İlmin ile ilgili 7 delilimiz... ...efemen ya'lemu ennema... ...unzile ileyke min rabbike'l hakkuh... ...kemen hu a'ma... ...innemâ yetezekkarul elbâb... ...hiç sana gelen... E, ...gerçeğin hak olduğunu... ...bilen bir kimse... ...kör olan bir kimse gibi midir? Yani sana indirilmiş vahyin hak olduğunu bilen... ...ona iman eden, o bilgiye ulaşan kimse... ...kör gibi midir? Kim gibi midir? Kör. Burada kör ile kastedilen nedir? Mecazi anlamda yani... Karanlıklar içinde kalmış, yani cehalet içinde kalmış midir Biz daha önceki, bir önceki dersimizde, iki önceki dersimizde ne demiştik? Cehalet karanlıktır, ilim nurdur. İlim sana geldiği zaman karanlıklardaki kişi onunla ne yapar? Aydınlanır. Kör, karanlıklarda kalmıştır. Çünkü ilmi inkar etmiştir, ilimden yüz çevirmiştir. İlimle ilişkisini kesmiştir. Bundan dolayı onun kendisine yol gösterebileceği bir nuru yoktur bir aydınlığı yoktur gerçekten kardeşler çok basit düşündüğünüz zaman mesela buradan bir yere gideceksiniz biliyorsanız çok rahat gidersiniz yolu biliyorsanız en çok rahat bilmiyorsanız dolanır durursunuz siz dün çok dolaştık dolandınız değil mi işte bilmediğiniz için yani bir yeri bulma konusunda dahi çok basit din işlerini bırakın dünya işlerini bırakın ee, devlet yönetmeyi bunların hepsini bir kenara bırakın bir yere gitmek için bile bilenle bilmeyen eşit değildir o gideceğimiz yerin yolunu iyi bilen kimse aydınlıktadır önünü görüyordur hızlı bir şekilde gider onu bulur o yolu bilmeyen kimse sanki kör gibi sanki karanlıklarda kalmış gibi dolanır durur değil mi nereye gideceğini bilemez dolanır durur işte aynı şekilde hayatın tamamında hayatın tamamında yaşamın tamamında bilen yolunu anında bulacaktır ticaret kuracaksınız ticaretle uğraşacaksınız bilen yolunu hemen yapacaktır ticareti bilmeyen ise elinde milyarlarca para olsa da batıracaktır elinde yani bir işi bilen o işi kolaylıkla yapacaktır çünkü görüyor aydınlıkta bilmeyen ise kördür kör ise en basit bir şey mesela burada bir bardak var değil mi Gören tutar alır suyunu içer. Kör arar durur. Niye? Karanlıklara kalmıştır. İşte ilmin faziletini anlamak için, ilmin faziletini anlamanız için görenle körün. Nur içindekiyle karanlıklar içindekinin durumunu devamlı zihninizde düşünün. Devamlı bunu tasavvur edin. Körün halini bir düşünün. Bir de gözü olanın yani basiret ehlinin halini düşünün. İşte bilenle ve bilmeyen budur. Ve ilminiz ne kadar arttıkça, ilim ne kadar çoğaldıkça, ilim ne kadar güçlendikçe, güçlendikçe görme basiretin de güçleneceğini, karanlıkların o kadar kaybolacağını, nurun o kadar artacağını düşünün ve bütün gücünüze ne yapın? Kendinizi ilme verin. i̇bn Kayyim bu ayetin tefsirinde de bunlar hep şeyde geçiyor. Miftah-ı Dar-i Saadeteyn, iki sa saadet yurdunun anahtarı, yeni tercüme edildi bu kitap. Ben dedim size daha sonra bu kitaptan da biz bölümler okuyacağız inşallah. Zâdül Meâd'dan bölümler okuyacağız Allah izin verirse. Bu kitapta sayfalarca bu konudaki ilimden bahsediyor. Hatta Allah'ın hayvanlara verdiği ilimden de bahsediyor ve bu ilim sayesinde hayvanların nice kazançlarından da bahsediyor. Mükemmel bir kitap. İnşallah beraber okuyacağız. İşte o kitapta ne diyor İbn Kayyimine? Allahu Teala cehalet ehlini gözleri görmeyen körler konumuna indirmiştir. Cehalet nedir? Ama gibidir. Burada ya alim olmak ya da kör olmak söz konusudur. Ya insan alimdir, ilim ehlidir ya da kördür. Başka üçüncü bir şık yoktur. allah Teala kitabında başka yerlerde de cahilleri sağır, kör ve dilsiz olarak ne yapmıştır? İsimlendirmiştir. Bu da nedir? Yedinci denilimiz idi. Geldik sekizinci delimize. Biz bu ayeti bir önceki derste yanlış söylemiştik. Kasas mı diyordum ben? Kasas 52 mi diyordun? Kasas 52'nin ayeti hangisi hiç merak edip baktınız mı? Aklı, Hangi ayet? Aklı, Aklı, Aklı, Aklı. He tamam mı? Şura 52 olacak. Hoca yanlış söylemiş tamam mı? Kasas 52 diyen hoca ne yapmış? Aklı. Yalnız söylemiş. Şura 52 olacak. Allah işte diyor biz sana böylece ruhumuzdan ne yaptık? Ee, emrimizden bir e, vahiy verdik. Kur'an'ı sana vahyettik. ettik. Ee, sen daha önce kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Sen ne bilmiyordun? İman nedir, kitap nedir bilmiyordun. Biz sana vahiy indirdik. Bu ayet üzerinde ilk derse durmuştuk. Biz sana ne yaptık? Vahiy indirdik. Sen bunu indirmeden önce kitap ve imana dair bir, bir, bir bilgiye ne değildin? Sahip değildin. Fakat biz bu indirdiğimiz ilimle Kullarımızdan dilediğini kendisine doğru yola eriştiren bir nur kıldık bu ilmi. Biz bu ilmi nur kıldık ve bu nuru kullarımızdan dilediğine ne yaparız? Veririz. Kullarımızdan dilediğine veririz. Şüphes ki sen dosdoğru bir yolu göstermektesin diyor ayette. Şimdi gelen vahiy ile yani nurla yani bir önceki ayette cehalet ama olmaktı, körlüktü, karanlıktı ya. İşte burada da ne oldu? İlim nur, ilim ışık, ilim aydınlık olarak isimlendirildi. Bilgisizlik neyle kaldırıldı? Nurla, ilimle kaldırıldı. İmana dair bilgisizlik, kitaba dair bilgisizlik veya diğer konulardaki bilgisizlik neyle yok edildi? O nur ile yok edildi. Hemen yine... En'am suresinin 122. ayetini getirdi. Şeyh biz bunun üzerinde durmuştuk ama burada da olan. E, yoksa o kimse ölü idi onun gibi midir? biz onu dirilttik ve cealnalehu nuran yemsi fin İnsanların arasında dolaştı. Bir nur kıldık onu. O vahi bir nur kıldık. Kemen mesalehu fi zulumat leysa biharc minha. Bu adamın misali karanlıklar içinde kalıp da ondan çıkamayacak kimseye benzer mi? İşte burada da vahiy nuruyla ilme ulaşan, vahiy nuruyla bilgiye ulaşan, vahiy aydınlığıyla hakka ulaşan kimseyle vahiyden yüz çeviren, ilimden yüz çeviren, bilgiden yüz çeviren cehaletinin sonucunda karanlıklarda kalan kimse kıyas ediliyor. Bununla bu hiçbir şekilde bir olmaz diyor. Bu da ilmin faziletine dair ...bir delildir. Bunun üzerinde fazla durmayacağım. Çünkü biz ne yaptık? Daha önce ilk derste bunun üzerine durduk. Dokuzuncu delilimiz Yunus suresinin kaçıncı ayeti? 68. 68. ayeti. Yunus suresinin 68. ayeti. Dediler ki Allah çocuk edindi. Subhane Allah subhanahu aleyhi biz bundan tenzih ederiz. O zengindir. Gökte ve yerde her şey ona aittir in endekum min sultan be bu konuyla ilgili elinizde bir sultan mı var ne var ne demek sultan güç demektir ne demek güç buradaki sultan nasıl manası güç yok kuvvet kudret irade güçlü güç demektir şimdi biraz ona ayetleri getireceğiz güç iki şeyle elde edilir ya otorite gücü vardır ya da bilgi gücü vardır güç iki şeydedir dünyada güç kaç şeydedir İki şeyde ya bilgi gücündedir bilgilisindir güçlüsündür ya mesela şimdi hükümetin politikalar sonucunda bazı kimseler hapishaneye atılıyor işte birileri yaya koparıyor diyor aydınlar hapse atılıyor düşünce adamları hapse atılıyor. Tamam mı? Niye bu insanların hapse atılması eleştiriliyor çünkü onlarda bilgi var güç var bilgisinden faydalanman, avamın hapse atılması zindana atılması kimsenin dikkatini çekmiyor. Tam yoldan geçen bir adam işte, iki bin tane, üç bin tane avamdan birisi hapse atılmış, kimse bir şey demiyor. Ama işte üniversiteli aydınlar hapse atılıyor, gazeteciler, mesela gazetecilerin için hapse atılıyor, yazarların için hapse atılıyor diye itiraz ediliyor. Niçin onlar savunulur? Çünkü onlarda bilgi gücü var da ondan. Avamın bilgi gücü yok. Anladınız değil mi demek istediğimi? Güç iki şeydedir. Ya otoritededir, yönetimdedir, idarededir. İdareyi eline alırsın, sultan olursun. Yöneticilere sultan denmesinin sebebi de budur. Güç elindedir. tamam Ya da bilgiye sahip olursun, bilgi gücü vardır. Kur'an-ı Kerim'de sultan kelimesi bu iki manada kullanılmıştır. İşte bilgi manasında kullanıldığının delili bu ayettir. Elinizde bir sultan var mı? Bununla ilgili bir bilgi var mı? Bununla ilgili bir delil var mı? Bir kitap var mı? Sizin bir deliliniz Allah'ın çocuk edindiğine dair geçmişti birileri böyle mi söylemiş? Bu bir kitapta mı yazıyor? Bununla ilgili sizde bir bilgi varsa hadi o bilgiyi getirin. O bilgiyi getirin. Sultan burada hangi manada? Bilgi manasında, ilim manasında ama sultan kelimesinin altında yatan etken ne? Sultan kelimesinin altında yatan ne var? Güç demektir güç. Ha burada bilgi gücü manasında. Mesela bir başka ayete bakalım. Diyor ki bu husus ee, evet etucadilune ni fi esma'in semeytu semeytumuha entum ve ebarukum sizin ve babalarınızın isimlendirdiği hususlarda o putlara tapma konusunda siz benimle mücadele mi ediyorsunuz? Ma'nezellahu biha sultan. Sizin o putlara ibadet etmenizle ilgili Allah bir sultan indirmemiştir ki nedir burada sultandan kasıt? İlimdir. Sizin bu, bu putlara ibadet edin diye ve Teala size bir ilim vermedi ki, size bir bilgi vermedi ki. Bakın buradaki mevdul istişat yani İlmin faziletiyle ilgili e, istidlal noktamız şurasıdır. İlim güçtür. İlim kuvvettir. Bundan dolayı ilme ne isim verilmiştir? Sultan ismi verilmiştir. Güç yok kuvvetli de ne vardır? Fazilet vardır. Güç yok kuvvetli ne vardır? Fazilet vardır. Allah'a değil mi? Yani bu ayetlerle konumuzun ilişkisi bu. İlme mesela eee Olgun. Olgun sıfatını meyveye verdiğin zaman o meyvenin iyi olduğuna delalet eder değil mi? O meyvenin ne olduğunu olgun meyve iyi olduğuna delalet eder. Ama ham sıfatını verdiğin zaman onun iyi olmadığına delalet eder. Sultan güç yok kuvvettir. Bu sultan kelimesi ilim için kullanılıyorsa demek ki ilim güç yok kuvveti gerekli kılıyor da ondan. Mesela bir başka ayet. Haulâ'i kavmine tehezû min dûnihî âlihe. İşte bizim bu kavmimiz Allah'tan başka ne yaptılar? Ashab-ı söylüyor bunu kralın karşısında ilahlar edindiler. Leulâ yetûne aleyhim bi sultanim beyin. Bu yaptıklarına dair açık bir sultan getirmeleri gerekmez miydi? Ne manasında kullanıyor burada sultan kelimesi? İlim manasında. Emlekum sultanım mübeyin. Allah melekleri kızlara edindi diyor Mekkeli müşrikler. Allah Allah Subhane ve teala Saffa suresinde Emlekum sultanum mübeyin. Bu konuyla ilgili elinizde bir sultan mı var? Sizde bir delil mi var? Bakın bu bu ayette de sultan kelimesi daima hangi manada kullanılıyor? İlim. i̇lim manasında kullanılıyor. Diyor ki şeyh Sultan kelimesi Kur'an-ı Kerim'de iki manaya gelir. Bu manalardan ilki yukarıdaki ayetlerde geçtiği üzere ilim ve hüccettir. Bu ayetlerde hangi manada kullanıldığı? İlim ve hüccet. İkinci anlam ise kuvvet, kalbiyet ve boyun eğdirmektir. İkinci anlam nedir? Kuvvet, kalbiyet ve boyun eğdirmektir. Mesela Vücelli milletin ke Sultanın Nasir'a Ya Rabbi bana katından güç, kuvvet ve yardımcı ver. Sultanın Nasir'a ya yani Sultanın Nasir yardımcı bir güç ver. Yardım eden ne yap? Yardım edici bir kuvvet ver diye dua etmemize mi sultana. kim mazlum olarak öldürülürse onun velisine biz sultan verdik yani güç yok ve kuvvet verdik ona güç ve kuvvet verdik diyor bakın burada sultan oturte manasında hangi manada oturta? yani sizin bir eviniz var işte siz altı kişi kalıyorsunuz oradaki yönetici sizin sultanınızdır tamam mı işte şunu yap şunu getir bunu getir diye size emreden Kişi sizin bu ayetlere göre sultan. Onun sultan olması oradaki yönetimi, idareyi elinde bulundurmasıdır. Bakın bundan sonra çok güzel şeyler söyleyecek. Diyor ki İbn-i şöyle der. Allah ilimle delil getirmeyi sultan olarak simlendirmiştir. Allah ilimle delil getirmeyi ne olarak simlendirmiştir? Sultan olarak simlendirmiştir. Zira o yani ilim sahibine hükmetmeyi ve iktidarı gerekli kılar... Ve kişi bu ilimle cahillere hükmeder. İlimle ne yapar? Cahillere hükmeder. Siz inatçı cahillere boğuşuyorsun ama bir işte yine günümüzden Türkiye'de örnek verelim. Bir profesör, bir doktor veya bir tarihçi televizyona çıkıyor. Bir konuda konuşacak. Binlerce insan onu dinliyor değil mi? Binlerce insan ne yapıyor? Vaktini onu dinlemeye ayırıyor. Zamanını onu dinlemeye ayırıyor. Ya da işte Konya'ya nereden diyelim İstanbul'dan bir tarihçi veya bir sosyolog geliyor... Yüzlerce, binlerce insan onu dinlemeye gidiyorlar. Tamam mı? Sonuçta bu insan onlara hükme Neyle hükme ediyor? İlimle hükme diyor. Bundan dolayı alim yani ilim ehli her zaman avama hükmeden, onlara boyun eğdirendir. İnsanlar ilmin karşısında boyun eğerler. İnsanlar neyin karşısında boyun eğerler? İlmin karşısında boyun eğerler. Diyebiliriz ki ilmin güç sultanlığı, ilmin sultanlığı Güç yok kuvvetin sultan olmasından daha etkilidir. Şimdi sizin yine eviniz var. Eviniz var. Bir yöneticisi var sultan. Tamam mı? Gücü yok kuvveti elinde bulunduran bir yönetici. Bir de alim var. O da sultan. O ilmiyle sultan öbürü. Güç yok kuvvetiyle otoritesiyle sultan. Tamam mı? İbn-i diyor ki şunun güç yok kuvveti bundan daha fazladır. Bunun yani alimin güç yok kuvveti sultanlı yöneticinin sultanlığındanın nedir daha fazladır. Niçin daha etkilidir? Bundan dolayıdır ki insanlar delilin bağlayıcılığı karşısında boyun eğip susarken güç yok kuvvetin bağlayıcılığı karşısında boyun eğmezler. Çoğu zaman güç yok kuvvet sahibine isyan edebilirsin ama delilin bağlayıcılığına ne yaparsın? Tabii kimin için konuşuyoruz bunu? Yani normal vatandaş için inatçı bir kafir için konuşmuyoruz. Delilin bağlayıcılığı karşısında ne yaparsın? Susar, sesini çıkarmazsın. Bunun sebebi ise delilin sultanlığı kalbe tesir eder. Delilin sultanlığı neye tesir eder? Kalbe tesir eder. Güç ve kuvveti sultanlığı bedene tesir eder. Mesela bu alim senden bir şey istediği zaman sana onun delilini getirir. Senin kalbine tesir eder ve isteyerek, boyun eğerek, gönüllü bir şekilde onun isteğini yerine getirirsin. Güç ve kuvvet iktidar sahibi isteği ise Senin bedenine tesir eder Ya yapacaksın ya da ceza alacaksın Kalbe tesir edenin tesiri Bedene tesir edenin tesirinden Her zaman nedir? Fazladır diyoruz Delil kalbe tesir eder onu yönlendirir Ona muhalefet eden kişi kibirli ve mağrur olsa bile Delil karşısında alçalmıştır Kalbi delile boyun eğmiş Onun sultası altında zelil ve mağlup olmuştur Buna karşılık güç ya kuvvetin sultanlığı böyle değildir Mevkii sahibi kimse kendisine hükmedeceği bir ilme sahip değilse onun sultanlığı aslanın, yırtıcı bir aslanın sultanlığı gibidir. O ilmi olmaksızın sultan olmuştur. Asıl sultanlık ilimdedir, rahmetdedir, hikmetle beraber olandır diyor. Yani ilmi olmayan yöneticinin sultanlığı aslanın sultanlığına, bir hayvanın sultanlığına benzer. Mı? dediğini yapacaksın yoksa seni boğar parçalar ama alimin yöneticiliği alimin sultanlığı neye benzer kalbe tesir ettiği için değil mi kalbe tesir eder senden yapman gerekenleri kalbine tesir ettirerek delille ilimle istediği için sen severek ve isteyerek ne yaparsın onun isteklerine boyun eğersin evet. bir başka delil onuncu delilimiz ha ha Abu Esved Abdüeli bundan dolayı diyor ki ilimden daha izzetli bir şey yoktur. Krallar insanlara hükmeder, alimler ise krallara hükmeder. Krallar insanlara hükmeder, alimler kime hükmeder? Sonuçta bugün yani yöneticiler bile işte ekonomiyi nasıl düzelteceğini ekonomiyi bilgisi yüksek olana soruyor. Yani bugün Türkiye'de demokratik sistemde düşünün. Ee, düzgün bir idare olduğunu düşünün. Başta ne var? Cumhurbaşkanı veya başkan var. Etrafında bakanlar var. Mesela sağlık bakanı sağlık konusunda bilgili olan kişidir. O olmadan başkan sağlık konusunda hiçbir şey yapamaz. Sağlık konusunda reform yapmak, yeni atılımlar yapmak sağlık bakanının işte öngörüsüyledir. Sağlık bakanında ise ne vardır? İlim vardır. Mesela işte diyelim ki adalet bakanı mutlaka hukuk ve adalet bilgisine sahip olmalıdır. Yani bugün İslam şeriatını bir kenara bırakın. Demokratik sistemlerde bile yöneticiler mutlak surette neye muhtaç olmuşlardır? İlme muhtaç olmuşlardır. Bir kral olsa dahi veya bir başkan olsa dahi e, adaletten anlamayan, hukuktan anlamayan, sağlıktan anlamayan, milli eğitimden anlamayan, ekonomiden anlamayan, enerjiden anlamayan cahil kişilerle bir ülke yönetemez onun bir ülkeyi yönetmesi kimlerle mümkündür? alimler yani o işin alimiyle enerjinin alimiyle, ekonominin alimiyle mümkündür. bundan dolayı ilim krala dahil lazım olan bir şeydir ama alime kral lazım değildir alime ne değildir? kral lazım değildir. alim ilmiyle her şeyi yapabilir. ama krala mutlaka ne lazımdır? bir alim lazımdır bundan dolayı Ebu Esvet bu ismi unutmayın tamam mı? nahi ilmiye kuran kişidir bu avamil isimli kitaba başladığımızda bunu göreceğiz Hazreti Ali'nin talebesidir Ebu Esvet Edueli ed ne demiş ilimden daha hizmetli bir şey yoktur çünkü krallar insanlara hükmeder alimler de krallara hükmeder gerçekten de bu böyledir yani evet 10. delilimiz kendilerine güven ve korkusunda bir haber geldiğinde onu hemen yay verirler halbuki onu peygambere ve aralarında ulul emr emir sahiplerine götürselerdi, onlardan sonuç çıkarmaya gücü yetenler onu anlarlardı. Bir olay oldu, bir olay oluyor, güven verici bir olay veya korku verici bir olay. Cahiller, aman şöyle olmuş, aman böyle olmuş, yok şöyle olacakmış, yok işte düşman gece baskın yapacakmış, yok kafirler toplanmışlar, bizim üzerimize gelip bizi yok edeceklermiş. Kendi aralarında ne yapıyorlar? Konuşuyorlar ve bu olayı ne yapıyorlar? Yayıyorlar. Allahü Subhane ve Teala diyor ki o duyduklarınızı kime götüreceksin? Bilgi yani Allah'ın Resulüne ve emir sahiplerine götürselerdi. Emir sahiplerinden kastedilen kimdir? Alimlerdir burada. Emir sahibinden kastedilen kimlerdir? Alimlerdir. Alimlere, bilenlere götürselerdi. Onlar da bu işten istinbat ederlerdi. Yani güzel bir sonuç çıkartırlar. Ve o güzel sonuca göre hareket edilirdi. O güzel sonuca göre ne yapılırdı? Hareket edilirdi. Bakın yani kişiye emniyetli veya havf korkuyla ilgili bir haber geldiğinde dair kişi neye ihtiyaç duyuyor? Alim. Alime ihtiyaç duyuyor. Bu işte nasıl davranacağımızı işte mesela ben Konya dışında kalıyorum hocam. Tamam mı? Konya ya memleketimden çıkmak istiyorum. Çünkü memleketimde hiç Müslüman yok. Ben tek başınayım. Ben ne yapayım diye kime sormaya geliyor kardeşler? Bunu bilen birine sormaya geliyor. O bilen birine sormaya gelmelerinin sebebi bilen kişinin bedeni cesedi değil bilen kişideki bilgi. Olaylara bakışı. işin sadece şer'i boyutu değil. Tamam mı? Meseleleri daha geniş görmesi. Meselelere daha geniş bakması. Ben arkadaşlara her zaman öyle diyordum. Yani hocanız işte başınızda olan hocanız kimse işte yani dünleri işte de bile bunu yapmayın dediği zaman yapmayın çünkü o okumasının için çok daha geniş görebilir daha geniş görebilir mesela ben devamlı diyorum yani gidin hocalarınızla e, ne yapın istişare edin çünkü onların bakış açısı sizin bakış açınızdan çok daha geniştir yani sadece şu şuradan bakan bir insanın göreceği alanla şöyle bakan bir insanın göreceği alan bir mi değildir elbette Okuyan, bilen, inceleyen, defalarca okuyan, defalarca e, anlama faaliyetinde bulunan bir insanın bakış açısıyla, senin bakış açısın bir olmaz. Biz Allah'ın izniyle salı günü sizinle kitap okumanın faydaları diye bir ders işleyeceğiz. Orada okumanın akla, bakış açısına, öngörüye nedenlik faydalı olduğundan bahsedeceğiz. Şimdi diyor ki ayette, Onlar bir durumla karşılaştılar. Bu durum, kendilerine güven veren veya korku veren bir durum. Herhangi bir durumla karşılaşınca müjdeli bir haber aldılar veya korkutucu bir haber aldılar. O ona söylüyor, o ona söylüyor, o ona söylüyor. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Herkesin dilinde dolanan bir olay ama kimse ne yapacağını bilmiyor. Halbuki bunun yaymak yerine bu olayı alıp bilen birine götürüp böyle böyle bir durum var. Biz bunun karşısında ne yapalım dense onlar da bakın ayette diyor ki devamında لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِتُونَ مِنْهُمْ onlar da e, bundan sonuç çıkarmaya e, gücü yetenler, tamam mı? Ona götürseydiler, onun net olarak ne yaparlardı Anlarlardı. Bir olay oldu işte nedir? E, yağmur yağıyor, şiddetli bir şekilde yağmur yağıyor. Bundan bize zarar gelebilir. Bu konuyla ilgili bilgi sahibi kişiye gidip de biz burada ne yapalım dediğiniz zaman. O kişi size mutlaka bir önlem söyleyecektir. Bir korunma şekli söyleyecektir değil mi? E bunun neticinde ne yapacaksınız? Siz ona göre bir yol ve tavır alacaksınız. Evet. Şimdi burada birkaç bir şey söylenmesi gerekiyor. Emir sahipleri ile kasıt. Ayette şey geçiyor. Ve ila ulil emri. Emir sahipleri. Tefsirlerde emir sahipleriyle ile ilgili iki görüş gelmiştir. Bir yöneticiler bir de alimler. Aynı sultan kelimesindeki gibi. Sultan kelimesi kaç manada kullanılmış? İki, yönetici ve alim manasında. Yani daha doğrusu iktidar gücü bir de ilim gücü manasında kullanılmış. Ölül emr de, emir sahibi de bunun kim olduğu yani Müslümanların yetkili kurulları kimdir? Müslümanların kendilerine başvurması gereken ve ithal etmesi gereken kimdir sorusuna... İki cevap verilmiş, yöneticiler denmiş, bir de alimler denmiştir. İbnü Taymiyye diyor ki emirle emir sahipleri iki kısımdır. Nisa suresi 59'a da geçiyor değil mi? ya eyulene hemen atiyullahu ve ve rasule emri minkum sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Emir sahipleri iki kısımdır. Alimler ve yöneticiler. Eğer bu iki grup düzenlenirse insanlar düzelir eğer bu iki grup bozulursa tüm insanlar bozulur diyor İbni Teymiye. Mücahid'in e, İmam Taberi, Ebu Hureyli'den emir sahibi yöneticilerdir görüşünü getirmiş. Yine İmam Taberi, Mücahid'den, Atadan, Hasan el Basri'den onlar alimlerdir görüşünü getirmiş. O halde emir sahipleri kimdir? Emir sahipleri ya yöneticilerdir ya da alimlerdir, alimlerdir. Her ikisi de kabul edilebilir. Daha doğrusu her ikisi de hakkında rivayet olunan güzel görüştür. Anlaşıldı mı? Evet. 11. delilimiz bu delil çok güzel bir delil. Allah İbni Kayyim'in istimbatı bu. Allah ilmi hayvanlar arasında da üstünlük vesilesi kılmıştır. Allah ilmi sadece insanlar arasında değil hayvanlar arasında da ilim ne sebebidir? Fazile sebebidir alim hayvan cahil hayvandan daha faziletlidir daha eftaldir tabi fazilet derken sevabı çok manasında değil Tercih şayandır koşmayı iyi bilen at koşma konusunda alim olan at koşma konusunda alim olmayan attan daha faziletlidir yani daha tercihe şayandır işte yük çekmeyi iyi bilen hayvan yük çekmeyi pek beceremeyen hayvandan daha faziletlidir, daha evladır. Eğitilmiş av köpekleri, eğitilmemiş köpeklerden nedir? Daha faziletlidir. Bunun delil ise suresinin ayetidir dördüncü ayeti. Yes elune ke mazahil lahum. Onlar kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki size temiz olan ve Allah'ın size öğrettiğinden öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttukları neyin diyor. ...diyor ki ayette bakın... ...ve mâ allemtum minel cevâlihi... ...mükellebîne... ...mükellebîne tuallemûnehunne... ...siz onlara ilim verdiniz... İlim verdiniz hayvanların getirdiğini yiyin... ...alim olan hayvanın tuttuğunu ne yapın... ...cahil olan hayvanın getirdi yenmez... ...bak bu da diyor i̇bn ...ilmin faziletine dair açık bir delildir... ...ilim hayvanlarda dahi... ...fazilet sebebi ise... ...ilim hayvanlarda dahi tercih sebebi ise... İnsanlar da ilim çok çok nedir? Fazilet ve tercih sebebidir. Ne diyeyim ne kayım. Allah cahil köpeğin avladığını yeme haram kılmış. Eğitimli köpeğin avladığını yeme mübah kılmıştır. Bu da ilmin şerefindendir. Bunlar dolayı sadece eğitimli köpeğin avladığını yemek mübah, cahilin ki yemek ise haram oluşu ilmin şerefine ve faziletine delil teşkil eder diyor İbn Kayyim rahimehullah. Bu da kaçıncı delilimizdi bizim? On birinci delilimizdi. Şeyh Abdülkadir bin Anadoluz kitabında on bir delil zikretmiş. On bir ayet. Daha birçok delil var. Ancak bununla ne yapalım? İktifa etmiş kendisi. Biz de bununla yetinelim inşallah. Allah Subhanahu ve Teala bu fazilete bizi nail kılsın kardeşler. Önümüzdeki dersine gün, Pazartesi günü Allah'ın izniyle, Pazartesi günü sünnetten deliller. Yani ilmin faziletine dair sünnetten deliller diyeceğiz ve devam edelim inşallah. Ve ahiru davana enil hamdülillah Rabbil alemin. Cehade, dile getirilen şahit. şahit.